Cemaatle namaz kılarken imam efendi e, secdâ ayetini okursa direkt secdeye gitmeli miyiz? Yoksa e, gitmesek de namazdan sonra yapsak olur mu? Evet. Ya da uygulamanın doğru <gülüyor> şekli nedir? Yani bu secdâ ayetini imam efendi genellikle de biz imamlarımıza bu şekilde fıkıh kitaplarımızda da böyle yazar. İmamlarımıza da bunu tembih ederiz cemaat, secde ayet okunduğunda secdeye gitmeyi nasıl olacağını falan bilmiyorsa, bunun eğitimini, bunun talimini, bunun tarifini yapmamışsanız bunları okumayın. Çünkü Karışıklığa bilmiyorsa, mesela diyelim ki sayfanın yarısında efendim ya da okul, kıratın yarısında secde var, devam ediyorsunuz. Şimdi secde ayetini okudunuz ve gittiniz secdeye. O anda rükuda, rükudayken vatandaş Bilmiyor. cemaat bilmez ne oldu şimdi bir secde ayeti yapacağım diye namazı belki de ne yaptınız bozduracaksınız böyle bu şeye gerek yok zaten namazda secde ayeti yani cemaatle kılınan şeyde secde ayeti okunacak diye bir kural da yok mesela hatimle yok. O kıldırıldığı zaman falan hatimle olacak. kıldırıldığı zaman da e, o böyle sayfanın sonunda tabi sayfanın sonunda secdeye gidilir yani direkt secdeye sonunda. gidilebilir evet. pek gitmeyebilir mi Zaten mecbur secdeye gidecek yani. Çünkü sayfa bitti ya. yani mesela, juku, ya Şu anlamda söylüyorum Rekat hocam. bitti. Mecburen ruku ve secde yapacak. O yaptığı namazın ruku ve secdesi kıraat secdesi olacaktır. Hmm. Yani direkt evet. secdeye gidip mesela sayfa ortasında falan denk gelirse e, secdeye gitmesi… Sayfa ortasında denk gelirse direkt secdeye gidip kalkıp kaldığı yerden kıraatın devam ettirebilir. Peki. ettirir. Ama dilirse o e, kıratın sonuna kadar geciktirir. Normal namazın e, işleyişi devam göre ve secdesine göre yapar o secdedeki niyetinde de kırat secdesini yapmış olur içinde. Işte. Peki hocam, teşekkür ederim. Ama bu tavsiye edilmez Tekrar etmek gerekirse yani cemaat imamımız, imamlarımız e, böyle bir şeyi cemaate öğretmediği sürece e, bu şeyde bulunmasınlar çünkü cemaat e, bu konuda sıkıntı yaşar.